Merhaba, bu videoda çeşitli mitolojilerden örneklerle Mehdi ve Deccal figürlerini işlemeye çalışacağız. Ki bunlar hemen her mitolojide varlar ama bunları konuşmadan önce bir kökeni anlamak gerekiyor. Yani Tanrı ve Şeytan. Bunların ne olduğunu anlayalım, bunları bir görelim ki daha sonra Mehdi'yi ve Deccal'i konuşuyorken rahat edelim. En basit tabiriyle Tanrı ve Şeytan bir zıtlığı ifade ederler. Bu dualizm mantığı taşıyan bütün inançlarda görülebilir ve en basit örneği de Taoizm'deki Yin ve Yang'dır. Evren nasıl olduysa bir şekilde var oldu ve insan da öyle veya böyle bugüne kadar evrildi. İnsan düşünüyor, sorguluyor ve çevreyi anlamaya çalışıyor. Bu esnada da çıkarım yaparken bildiği veya gördüğü şeylerden yola çıkıyor. Bu yüzden insanlığın ilk dinleri hep doğa eksenli olmuştur. Çünkü insan doğayla iç içe yaşamıştır ve doğayı tanımak istemiştir. E doğaya bakarken gördüğü şeyler hep zıtlıklardan ibaret değil mi? Örneğin bir varlık doğuyor diğer varlık ölüyor. Bir hayvan başka bir hayvanı yiyor. Ya da günün bir bölümünde hava aydınlık diğer bölümünde karanlık. Yılın bir bölümünde hava sıcak diğer bölümünde soğuk. Yani evrende gördüğümüz hemen her şey bir zıttını da barındırıyor ve bu böyle gidiyor yani örnekleri çoğaltabiliriz. Ama bence gerek yok. İnsan doğada gördüğü bu olayları açıklamaya çalışırken bunlara bir takım kurgular yapmak zorunda kaldı. Neticede bilim ve felsefe henüz ortaya çıkmamıştı. Bu yüzden genellikle bir takım hipotezler, hikayeler üretti ve bunu rasyonelleştirmeye çalıştı. Bu yüzden hem şamanizm hem totemizm hem de animizm doğa eksenliğiydi. Yani ilk ve ilkel dinler hep doğayla alakalıydı. Çünkü insan doğayı anlamak istiyordu. Karşılaştığı şeyler hep yıldırım, volkan patlamaları, yağmur, felaket, tufan, taşkın veya herhangi bir deprem. Yani doğayla karşı karşıya kaldığınız ve niye yaşandığını bilmediğiniz ama hayati önem taşıyan şeyler. E bunlarla alakalı karakterler kurguluyorken bir yandan da toplum olarak bir arada yaşamaya çalışıyoruz. Yani iyi nedir, kötü nedir, ahlak nedir, adalet nedir, suç ve ceza nasıl olmalıdır? Bunları da belirlemek zorundayız. E bunları belirlerken de referans verdiğimiz karakterler genellikle kurgusal veya ilahi karakterler. Öte yandan kendimizi bir anda bu dünyada bulduk. Yani buraya nasıl geldiğimizi hatırlamıyoruz. Ve niye buradayız diye soruyoruz. Bir amaç arıyoruz. Ve sevdiklerimiz ölüyor, gidiyor, kayboluyor. Bunlar nereye gitti? Öldükten sonra ne olacak? Bunları da merak edince ahiret kavramı ortaya çıkıyor. En primitif önermelere baktığımız zaman hayatın anlamını ve ölümden sonrasını Tanrı ile temellendirdiklerini görüyoruz. Fakat bu yeterli değil. Çünkü evrende iyi şeyler varken bir yandan da kötü şeyler var. Bahsettik. E kötülüğün sebebi Tanrı olamaz inanca göre. Çünkü Tanrı mutlak iyidir. Öyleyse kötülüğe de bir karakter, bir şahsiyet bulmak lazımdır. Tanrıyı zaten hemen her toplumda gördük. Bunu açıklamaya gerek yok. Ama şeytan veya iblis ya da en azından kötülüğü, karanlığı sembolize eden bir varlık ister kovulmuş olsun, isterse dualizm mantığıyla ezeli ve ebedi olsun her yerde daha sonra da olsa ortaya çıktı. Ve bunlarla beraber işte bahsettiğimiz bu Mehdi, Deccal, veya melekler, iblisler, cinler, ifritler, şeytanlar. Bir takım yeni kurgular yaratılmaya başlandı ki video boyunca zaten bunları anlatacağım. Şunu anlamak lazım. Şeytan kötülüğü ifade etmesi için, kötülüğün karakterize edilmesi için uydurulan veya o amaçla yaratılan bir varlıktır. Çünkü eğer kötülük yoksa iyiliğin bir anlamı yoktur. Hani bahsettim ya dualizm, iyi ve kötü, aydınlık ve karanlık... Soğuk ve sıcak, cennet ve cehennem, yaşam ve ölüm, tanrı ve şeytan bunlar zıttına muhtaç varlıklardır. Nasıl ki ışığı anlamlı yapan şey karanlığın varlığıysa aynı şekilde tanrıyı anlamlı yapan şey de onu iyi yapan şey de şeytanın varlığıdır. Çünkü eğer şeytan olmasaydı kötülük tanrıdan gelmiş olurdu. Bir yandan şöyle bir şey de var tabii ki. Eğer tanrı gerçek anlamda kötü olsaydı bu durumda kötülüğünü başkasının üstüne yıkacak ve bir günah keçisi oluşturacaktı ve bu durumda şeytan son derece iyi olsa bile tanrı tarafından kötü ve apaçık bir düşman diye gösterilecekti. Yani bir proje olacaktı. Ama neyse zaten hem şeytanın tarihi üzerine bir videom vardı hem de şeytan bir proje mi diye ayrı bir podcast paylaşmıştım. Dolayısıyla orada bunları uzun uzun anlattım. Burada tekrara düşmeyeyim. Merak edenler o videolara bakabilirler. Devam edersek. insanlar hayatı anlamlandırmaya çalışırken ve böyle figürler oluştururken bir tek bunlarla yetinemezlerdi. Çünkü evrendeki her şeyi sırf iki tane şeyle, iki tane varlıkla anlamlandırmaya çalışmak pek de yeterli değildi. Yani yağmurun yeterince yağmaması, ekinlerin iyi baş vermemesi veya bir savaşın kaybedilmesi bunlar çeşitli varlıklara, veya başka şeylere yüklenmek zorundaydı. Yani bir telos, nihai bir amaç oluşturulması lazımdı ki bu anlamda teleoloji en ilkel çağlardan beri her zaman hakimdi. Geçen binlerce yıllık süreç esnasında iyi olan tanrının da kötü olan tanrının da bir takım yardımcılara ihtiyacı oldu. Örneğin iyi olan tanrı dört büyük meleğiyle dünyayı yönetti. Örneğin bunlardan bir tanesi sura üfledi, bir tanesi doğa olaylarını yönetti. Bir tanesi kıyametle alakalı, bir tanesi vahiy göndermekle alakalı. Yani her meleğin Tanrı adına yapacakları bir görevi, bir işi var. Ve aynı şekilde şeytanın da insanları saptıran, onların içine giren, onları yoldan çıkaran veya ruhlarını emen ifritleri, cinleri ve bunun gibi yardımcıları veya askerleri var. İyi olan Tanrı yağmur yağdırıyor, bereket getiriyor, kötü olan Tanrı ise kuraklık getiriyor. İyi olan Tanrı bizle olduğu zaman kazanıyoruz, savaşta galip geliyoruz ama Tanrı bizi terk ettiğinde kaybediyoruz. Ama neticede Tanrı her şeyle tek tek ilgilenecek değil değil mi? Yani bu kadar da ayak işi yapacak değil. Dur bakalım şunlar savaşıyormuş yardım edeyim. Dur bakalım bunlar tarım yapıyor hadi su göndereyim. Her şeyle tek tek ilgilenmesine gerek yok. Eğer öyle olursa patron olmaktan çıkar. Zira bu politeizm anlayışından kalma bir şeydir. Politeizme baktığınız zaman yani çok tanrıcı inançlarda bir tanrılar konseyi yani panteon vardır. Burada bir baş tanrı olur, kral tanrı bir de yardımcı tanrılar vardır. Bu tanrılardan birisi su tanrısı, diğeri ateş tanrısı, diğeri savaş tanrısı, diğeri bereket tanrısı yani her tanrı belli bir görevi, belli bir amacı ifa eder, bunu temsil eder. Baş tanrı ise yöneten ve her şeyden sorumlu olan, hesap verilen en kudretli tanrıdır. Fakat monoteizme yani tek tanrıcı anlayışa geçmeye başladığımızda bu baş tanrı figürü, kral tanrı figürü tek tanrıya dönüştü. Diğer yardımcı tanrılarsa meleklere, baş melek gibi yardımcı tanrılara dönüştüler. Yani esasında yine bu panteon bölünmedi ama tanrılar değil de tanrı yardımcı tanrı varlıkları değil de melek veya şeytanlar demeye başladık. Özetle monoteizmin güç kazanmasıyla beraber birçok tanrıdan oluşan tanrılar konseyi artık tek bir tanrıya bir diktatöre boyun eğmek zorunda kaldı ve bir süre sonra yine her mitolojide olduğu gibi bir varlık bu tanrıya karşı geldi. Eskiden buna Hades ve Zeus arasındaki mücadele, Horus ve Set arasındaki mücadele Erlik ve Ülgen arasındaki mücadele veya Loki ve Thor arasındaki mücadele diyorduk. Şu anda ise İblis ve Allah arasındaki mücadele ediyoruz. Bu mücadele şu anda bu dünyada insanlar aracılığıyla gerçekleşiyor. Ya bir Tanrı bizi iyiliğe çekecek ve cennete gideceğiz, ya da diğer Tanrı veya kovulmuş varlık bizi kötülüğe çekecek ve cehennemlik olacağız. Yani bu mücadele bu dünyada. Ve bizlerle yaşanan bir şey. Ama illaki bir gün bitmesi lazım. Yani her savaş gibi bunun nihai bir sona, bir amaca bağlanması gerekiyor. Öyleyse bu savaşın biteceği zaman da savaşın en şiddetli veya en önemli olacağı zaman olmalı. Buna da kıyamet diyoruz zaten. Yani her şeyin bittiği dönem. Artık eğrinin, doğrunun, iyinin ve kötünün ortaya çıkacağı dönem. Ve söylendiğine göre bu muharebeden Tanrı galip çıkıyor. Tabi siz şunu diyebilirsiniz ya tanrı kimseyle yarışmaz o zaten tanrı o zaten yenilmeyecek bir varlık yani arada bir mücadele yok sadece bir tane varlığın öyle baş kaldırması olayı var. E i̇yi de yani sonucu belli olan bir savaşa kimse girmez ve böyle bir savaşın hiçbir anlamı yoktur. Ve eğer gerçekten hiçbir şekilde yenilmeyecek hiçbir şekilde karşı gelinemeyecek bir varlık varsa e bu durumda kimse ona isyan etmez zaten. Dolayısıyla buraya girmiyorum eğer burayı tartışmaya başlarsak mitoloji anlatmaktan çıkacağız ve tefsir yapmaya, yorum yapmaya başlayacağız. Bu konuyu dağıtır o yüzden biz mitolojilerden devam edelim. İnanca göre kıyamet iyiler için bir kurtuluş, kötüler içinse bir azap olacak ve o gün herkes kıyam edecek yani ayağa kalkacak. Ölenler dirilecek. Peki niye böyle bir hikaye uydurduk yani iyi ve kötünün savaşı niçin kurgulandı? Muhtemelen şu yüzden. E biz dediğimiz üzere sürekli bir döngü görüyoruz. İyiden kötüye, soğuktan sıcağa ve aynı zamanda 10 yıl rahat yaşıyorken 11. yıl bir savaş çıkıyor. Sürekli bir fetih, bir mücadele, bir ölüm, bir kargaşa. Yani huzur dönemi sürekli sona eriyor. Ama bu sürekli tekerür ederse bir kısır döngüye girmiş oluruz. Bunun sonunda bitmesi lazım. Buna bir nokta koyulması lazım. İşte bu son, bu bitiş kıyametle veya apokalipsle ya da diğer dillerdeki diğer telaffuzlarla ifade ediliyor. Bu son dönemde her şey o kadar kötüye gidecek ki, herkes o kadar yoldan sapacak ki, o kadar inancı kaybedecekler ki, Tanrı artık kendisi müdahale etmek zorunda kalacak ve bir kurtarıcı, bir elçi yollayacak. Buna Mehdi diyoruz. Ama bu konuda epey bir bilgi yanlışı var. Onu söylemem lazım. Çünkü biz bugün, Mehdi ve Mesih'i ayrı kişiler diye görüyoruz. Sanki kıyamette İsa gelecekmiş de bir de onun yanında Mehdi gelecekmiş gibi anlatıyorlar. Halbuki Mesih ve Mehdi aynı şey. Mehdi Mesih'in Arapçası ve aynı anlama geliyor. Bu yüzden Hristiyanlara göre kıyamette gelecek olan kişi İsa'dır. Başka biri değildir. Ayrıca Deccal kelimesi Kur'an'da geçmez onu da söyleyeyim. Bu tip inançlar genellikle hadisler yoluyla inanca girdi ve hadisler de İncil'den, Talmud'dan, Tevrat'tan veya diğer metinlerden alıntı yaptılar. Bu yüzden farklı farklı anlatımlar var. Hatta hadislere göre Deccal'in alnında gözü var veya tek gözlü, çeşitli mucizeler yani büyüler yapabilen ve kendisini peygamber gibi, Mehdi gibi gösteren hatta bütün insanlığı kandıran bir varlık olarak gösteriyorlar. Ve bu alındaki göz muhabbeti yüzünden spiritualistler de Deccal'in aydınlanmış birisi olduğunu yani tekamül ettiğini ve bu yüzden telekinizi gibi psişik güçlere sahip olduğunu söylerler ve daha neler neler yani anlattıkça aklıma başka şeyler geliyor, konu gidiyor. Ve bu kadar çok rivayet olması veya ihtilaf olması son derece normal. Çünkü bunlar 5000 yıllık hikayelerden geliyorlar. Çok eski mitolojilere dayanıyorlar ve Zaman içerisinde bu inançlar toplumdan topluma, kültürden kültüre değişim gösteriyorlar. Biz bugün bunlara baktığımızda onlarca farklı anlatım görüyoruz. Örneğin bu Deccal ve Mehdi ya da iyi ve kötü mücadelesini en eski kaynaklara baktığımızda Babil Yaratılış mitolojisinde görebiliyoruz. Babil Yaratılış Destanı'nda suların ve dipsiz karanlıkların hakimi olan Tiamat veya Paymat isimli bir ejderhadan bahsediliyor. Bu ejderha iyi tanrılara karşı bir savaş açıyor ve ilk başta galip geliyor. Evrene hükmetmeye başlıyor. Buna Deccal'in dünyaya hükmettiği dönem diyebiliriz. Mitolojinin devamında tanrılar Tiamat'a karşı gelecek cesareti bulamazlar ve bir kurtarıcı beklemeye başlarlar. Buna da Mehdi'nin beklendiği dönem diyebiliriz. Babil inancına göre bu kurtarıcı Marduk isimli fırtına tanrısıydı. Marduk bütün tanrılardan çeşitli elementleri, büyüleri, kozmik asaları vesaire miras aldı ve ejderhanın karşısına çıktı. Onunla büyük bir savaşa tutuştu ve nihayetinde ejderhayı yenmeyi başardı. Böylece fırtına tanrısı baş tanrılığa yükseldi. Yani kral oldu. Tıpkı Mehdi'nin de insanlığın kralı olması gibi. Mesih ve Mehdi arasındaki bağlantıya bakmak gerekirse İsa Mesih içinde idam edildiği sırada haçın üzerinde inri. Yani Yahudilerin kralı yazılmıştı. Anlaşılacağı üzere bu zıtlıkların savaşı inancı epey bir eskiye gidiyor ama bence yeterince örnek verdik. Şimdi biraz da Mehdi figürünü incelemek lazım. Ki Mehdi kelimesi sözlükte hüda kökünden türemiş bir sıfattır ve hidayete erdirilmiş, doğru yolu bulmuş, aydınlığa kavuşmuş kişi demektir. İslam ansiklopedisinde de yazdığı üzere Mehdi karakteri Ahir zamanda yani sapkınlığın zirve yaptığı, herkesin yoldan çıktığı, kötülüğün hakim olduğu bir dönemde gelecek ve insanları doğru yola iletecek. Tıpkı kendisinin de doğru yola iletilmiş Mehdi adını alması gibi. Ve Mehdi içinde bulunduğu topluma veya bu inancın barındırıldığı dine göre değişim gösterebiliyor. Yani Mehdi birçok inançta bulunduğu için her inançta Mehdi'nin nerede hüküm süreceği, veya nerede ortaya çıkacağıyla alakalı çeşitli rivayetler var. Örneğin Aztekler Mehdilerine Koyatzalkot, eski Mısırlılar Ameni, Hindular Kalki, Budistler Maitreya, Mecusilerse Saoşyant demişlerdir. Ansiklopedi yazmamış ama ek bir bilgi olarak eski Türk inancında da Maitere isimli gök mızrağıyla yeryüzüne inen ve düzeni getiren bir kahramandan bahsediliyor. Yani anlaşılacağı üzere Mehdi bir tek İslamiyet'te olan bir figür değil. Mehdi inancının kökleriyle alakalı iki görüş var. Bunlardan biri Mehdi kavramının ilk önce Sümer'de ortaya çıktığı, buradan Babil'e ve Mısır'a geçtiği ve orada geliştiği ve bütün dünyaya bu iki kanaldan yayıldığıdır. Bunun da ilk örnekleri Kral I. Sargon ve Hamurabi ile gösterilebilir. İkinci görüşse Mehdi'nin öyle bir iki yerde ortaya çıkmadığı, her toplumda kendi ihtiyaçlarına göre uydurulduğu yani her toplumun psikolojik, sosyolojik veya mitolojik sebeplerle böyle bir karakter kurguladığı ve zamanla bunların birleştiği görüşüdür ki bana ikisi de mantıklı geliyor. Mehdi inançlarında Mehdi'nin hüküm süreceği bölge genellikle içinde bulunduğu inancın kutsal saydığı bir bölgedir ve örneğin Mısır'da. Ameni yani Mehdi Yukarı Mısır'da doğacaktır ve saltanatı da Mısır'da olacaktır. Çünkü Menfis'i başkent yapacaktır. Hindulara bakarsak onların Mehdisi Kalki Şambala'da doğacak ve Şambala'yı başkent yapacak. E, Yahudilere bakıyorsunuz, onların Mehdisi Kudüs'te doğacak ve Kudüs'te yaşayacak. Hareket alanı da Filistin olacak. Bu böyle böyle gidiyor. Şimdi insanlar nasıl ki çok zor dönemler geçiriyorken bir kurtarıcıya ihtiyaç duyuyorken bu kurtarıcıyı yani bu saadet dönemini Mehdi figürüyle birleştirmişlerse e aynı şekilde içinde yaşadıkları o kötü dönemi veya daha sonra başlarına gelebilecek olan kötü şeyleri yani bugün rahat yaşıyoruz ama yarın ne olacağı belli olmaz. Garantiye almak lazım şeklindeki korkuyu Deccal ifade etmeye çalıştılar ve zaten adı üzerinde mit yani mitos. Mitos halk öyküsü. Yani söylence demektir ve yaratılış da kıyamet de halk öykülerinden ibarettir. Araplar buna esatir, Batılılar mit, Yunanlar epope, bizlerse destan veya efsane diyoruz. Pierre Grimal'ın da aktardığına göre mitos irrasyonelliği temsil eder. Yani akla mantığa uymasa bile, hiçbir mantıklı açıklaması olmasa bile inanmak, iman etmek, bir öyküye güvenmek, Mitosla ifade edilir. Logos ise adı üzerinde herhangi bir mitolojiye dayanmaz. Ama konuyu çok da saptırmak istemiyorum. Zaten mitos deyince, mitoloji deyince size daha efsanevi veya fantastik geliyor. Bu yüzden monoteizme yani yakından bildiğimiz inançlara değinerek videoyu ilerletmek ve bitirmek bence daha mantıklı olacaktır. Zira insanlar genelde İsrailiyat, hadis, veya kutsal kitap duymak istiyorlar. Böyle mitosmuş, mitolojiymiş, hadesmiş, setmiş bunları konuşunca sıkılıyorlar. Şimdi İncil'de kıyametle, Mehdi ile Deccal ile alakalı epey bir anlatım var. bayağı dolu. Ama maalesef Tevrat'ta herhangi bir anlatım yok. Yani Tevrat'ta Mehdi'yi, Deccal'i veya kıyameti çok ayrıntılı bir şekilde görmüyoruz. Tevrat'ta genellikle Aydınlığın çocukları ve karanlığın çocukları şeklinde iki ayrı ifade var. Ve bunlar da hidayete erdirilmiş olanlar ve yoldan sapmış olanlar yani müminler ve kafirler şeklinde ifade ediliyor. E iyi de madem Tevrat'ta yok nasıl oluyor da İncil'de 100 sayfa kıyamet anlatılıyor. Şöyle Tevrat'ta yazmıyor ama apokrif metinlerde ve talmudlarda epey bir anlatım var. Özellikle Midraşim Edebiyatı komple kıyametle alakalı ve bunlar da daha sonra İncil'e geçiyor. Zira İncil revize edilmiş bir kitaptır. Zaten daha önce anlatmıştım İncil milattan sonra 325'te İmparator I. Konstantin tarafından toparlanan düzenlenen bir konsilde İznik konsilinde yüzlerce rahip tarafından bir araya getirilmiş, düzenlenmiş, üzerinde oynanmış bir metindir. Ve İncil içinde onlarca kitap barındırır. Yani İncil öyle bir anda vahiyle inen tek bir kitap değildir. Zaten bununla alakalı videom var. O yüzden çok da konuşmaya gerek yok. Ben burada Hezekiah'ın Ahdi adıyla bilinen ve sonra birinci yüzyılda yazılmış olan apokrif bir kaynaktan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu kaynakta Deccal figürü olarak Belial adı veriliyor. Belial denen karakter ahir zamanda insanların yoldan saptığı bir dönemde doğacak, annesini öldüren bir kral olarak ortaya çıkacak ve kendisini tanrı ilan edecek. Çeşitli mucizeler gerçekleştirecek, mesihmiş gibi görünecek ve böylece insanlar ona tapacaklar. Belial 3,5 yıl boyunca dünyada hüküm sürecek fakat daha sonra gerçek mesih ortaya çıkacak ve Belial'ı öldürecek. Ek bir bilgi vermek gerekirse Belial ismi, cadıların tokmağı anlamına gelen ve karanlık güçlerden bahseden Malleus Maleficarum kitabında iki yerde geçiyor. Ayrıca Babil Talmudunda da yedi yerde Belial'ın oğulları veya karanlıklar prensi Belial şeklinde ifadeler görüyoruz. Ama Tevrat'a baktığımızda Belial ismi genellikle fitne veya saptırılmış anlamında kullanılıyor. Bu Belial figürü Yahudilerden alındı ve sonra 3. yüzyılda Hristiyanlar arasında bir tartışma haline geldi. Çünkü İncil'de bir tarafta doğan, ölen ve dirilen, kendini bütün insanlık için çarmıhta feda eden bir kurtarıcı bir Mesih yani İsa var ve diğer tarafta onun önüne koyulması gereken bir karakter. Yani Mesih karşıtı Antichrist ve bu çok net ki Yahudi metinlerinden alınmış fakat biraz değiştirilmiş. Kimi teologlar Antichrist'ı alnında gözü olan dev bir varlık gibi gördüler. Kimileri Antichrist'ı yarı melek, yarı şeytan veya yarı şeytan, yarı insan türünde kırma bir nefilim gibi adlandırdılar. Kimi teologlar Antichrist sadece bir insandır ama son derece zalimdir. Örneğin Nero gibi bir adamdır diye adlandırdılar. Böyle görmek istediler. Çoğunlukla Katolik teologlarsa Antichrist'i bir eğilim gibi yani dinsizlik, yoldan sapmışlık, din düşmanlığı, Allah düşmanlığı gibi gördüler. Ki esasında pek de yanlış bir mantık değil. Yani Mehdi madem ki hidayete erdirilmiş, doğru yolu bulmuş kişi diye adlandırılıyor. E öyleyse Deccal veya Antikraist'ta yoldan sapmış, dinsizliği yaymış bir kişi gibi görülür. Yani burada çok da bir mantık hatası göremiyor. Yani bunu bir bakıma İslamiyet'teki tavut inancıyla bütünleştirmek mümkün. Tabii iş Yahudi hadislerine geldiğinde bunun böyle olmadığını söylemem lazım. Her ne kadar Tevrat'ta Deccal bir eğilim olsa da hadislere baktığımızda Deccal son derece fantastik bir karakter. Hatta Arimulus adıyla gösteriliyor. Menkıbevi Yahudi literatüründe Deccal Roma'nın kurucusu olan yani efsanede böyle gösterilen Romulus'tan türetilen bir kelimeyle Arimulus ifade edilmiş. Ve bu bana çok da uçuk gelmedi. Çünkü neticede Romalılar Yahudilere biraz zulmetmiş ve onların topraklarına çökmüş, fetih yapmış insanlardır. Bu yüzden Yahudiler onları deccel gibi görmüşlerdir. Eh kim kimden çekiyorsa onu kötülüyor, onu aşağılıyor, onu şeytaniyleştiriyor. Bu gayet doğal ve tarihin her döneminde olmuş bir şey. Örneğin Araplar da Türk halklarını Yecüc'le ve Mecüc'le birleştirmiştir. Yani kıyametle ve kötü karakterlerle birleştirmiştir. Öyle aktarmıştır. E benzer şekilde Avrupa'da gerek Atilla yüzünden gerekse Osmanlı yüzünden Türkleri şeytanileştirmiştir. Yani bu adamlar bizi nasıl oldu da böyle mahvettiler? Kesin bunlar kara büyü yapıyorlar. Bunlar ruhlarını şeytana satmışlar. Bunlar deccele hizmet ediyorlar. Bu yüzden böyleler. Hatta İtalya'da Mama li turki tabiri epey bir yaygınlaşmıştır. Bu şudur. Nasıl ki bugün anneler çocuklarını korkutuyorsa şunu şunu yapma şeytan gelir öcü gelir bir şey olur diyorlarsa yaramazlık yapma Türkler gelir diyerek çocuklarını kandırıyorlardı korkutuyorlardı. Dileyenler daha fazlasını internetten bile öğrenebilirler o yüzden ben Arminus'tan devam ediyorum. Yahudilerin apokaliptik yani kıyamet eksenli midraşim edebiyatında geçen anlatımlara göre Armilus, Roma'da mermerden yapılmış bir kadın heykelinden doğmuştur. Dünyanın kötü insanları o heykelle yani putla ilişkiye girmişlerdir ve heykel de bu insanların tohumlarını içinde muhafaza etmiştir. Böylece bütün tohumları birleştirerek onlardan bir çocuk doğurmuştur. Böyle anlatınca biraz iğrenç geliyor, sapkın geliyor, ne öyle heykele mermere tohum bırakmak, ilişkiye girmek falan. Bu nasıl bir sapkınlık falan diye düşünüyorsunuzdur. Ama bence öyle bakmamak lazım. Sonuçta bunlar metafor. Buradan şöyle bir anlam çıkarılabilir. Ahir zamanda insanların yanlışa tapmaları, bir puta, bir heykele inanmaları ve tohumlarını yani ruhlarını ona vermeleri yüzünden sahte bir tanrı veya sahte bir din ortaya çıkacak ve sonunda gerçek tanrı yani Allah hakikati, olması gerekeni ortaya çıkaracak. Dolayısıyla öyle taşa toprağa tecavüz falan yok. İnanca göre bu Armilus adı verilen varlık, iki tane kafası olan, ayak tabanları yeşil ve 5 metre boyunda canavarımsı bir varlıktır. Ve bu kişi kendini tanrı ilan edecek, çeşitli mucizeler gerçekleştirecek, insanları saptıracak, 10 tane krallı hükmedecek ve Kudüs'ü ve Antakya'yı zapt edecektir bununla kalmayıp üstüne bir de Mesih'i veya peygamberi öldürecektir. Mesih'i öldürmek mi? Hani iyi taraf galip geliyordu, nasıl oluyor bu iş? diye soracak olursanız bu hikayenin böyle kalmadığını söylemek lazım. Hatta zaten buna benzer bir hikaye İslam hadislerinde yine geçer. Örneğin birçok kişi illaki bunu duymuştur. Kıyamette Hazreti Musa'nın veya onunla beraber başka bir peygamberin dünyaya ineceği Yine bir takım şeyler gerçekleştireceği ama sonunda Deccal tarafından öldürüleceği hikayesi yaygındır. İşte bunun kökeni buradan geliyor ve yine benzer anlatımlar İncil'de veya başka kitaplarda var. Örneğin İncil'in vahiy kitabında Tanrı tarafından seçilmiş iki peygamberin yağmuru durduracakları veya bir takım mucizevi olaylar gerçekleştirecekleri yönünde çeşitli anlatımlar vardır. Bu iki peygamber daha sonra yer altından çıkan ve şeytana hizmet eden bir canavar tarafından öldürüleceklerdir. Tabi her inançta olduğu gibi kötülük bir dönem için galip gelse de son raddede kaybedecektir. Tıpkı Tiamat'ın bir dönem bütün tanrılara hükmettiği ama sonunda Marduk tarafından öldürüldüğü gibi. Bu arada bu ejderha ve kahramanın savaşı İncil'de epey ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Fakat ben bütün ayetleri tek tek seslendirmeyeceğim yoksa video çok uzar ama ekrana vereceğim. Yani dileyenler videoyu durdurup ekrandan da okuyabilirler. Ayrıca sadece kıyamet bölümünde değil, İncil'in çeşitli yazmalarında da bu karakterler işleniyor. Örneğin 2. Korint'in 6. bölümünde şöyle bir ifade var. ''İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir.'' Hiç Mesih'le beliyal uyum içinde olabilir mi? İman edenle iman etmeyenin ortak yanı olabilir mi? Burası Kur'an'daki secde suresinde geçen ''Hiç inanan ve inanmayan bir olur mu?'' ayetine veya ''Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu?'' türündeki söylemlere benziyor değil mi? Ayrıca yine Yuhanna kitabında ''Tanrıdan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın, Mesih karşıtının geleceğini duydunuz.'' Sahte peygamberi gördünüz şeklinde merak uyandırıcı bir takım hitaplar var. Buradaki sahte peygamber iki şekilde yorumlanabilir. Birincisi kıyamette gelecek olan sahte peygamberdir. Ama zaten öyle bir figür var. Yani Deccal var, ejderha var, canavar var. Yani buna pek de gerek yok. İkinci görüşse ki bu Hristiyan camiasında daha çok kabul görüyor. Kıyametten çok önce gelecek olan ve sahte bir din çıkaracak olan bir peygamberdir. Bu peygamber İsa'nın kaldırdığı her şeyi tekrardan getirecektir ve Hristiyanlığa zarar verecektir. Örneğin Hristiyanlıkta domuz yemek yasak değildir ama bu peygamber domuz yemeği haram edecektir. Ya da Hristiyanlıkta şu anda kurban vermek mantığı yoktur. İsa kendisini bütün insanlar için kurban diye sunmuştur. Çarmıhta ölmüştür. Dolayısıyla kurban vermeye gerek kalmamıştır. Ama bu sahte peygamber kurban verme mantığını tekrardan geri getirecektir. Yani esasında bu sahte peygamber ve Hristiyanlıktan sonra ortaya çıkan bu büyük din şeytana hizmet edecektir. Zaten bu yüzden hiçbir Hristiyan bu yeni inanca geçmemelidir. Ve bu sahte peygamber inancını kılıçla, fetihle ve cihadla yayacaktır. Belki tanıdık gelmiştir. Devam edersek İncil'de Vahiy kitabının 12. bölümünde gökte 7 başlı bir ejderha beliriyor ve Tanrı'nın melekleri örneğin Mikail ejderha ile savaşıyorlar. Yani kıyamette sahneye şeytan da çıkıyor ve şeytanın yani ejderhanın baş yardımcısı olan 7 başlı 10 boynuzlu başka bir yaratık daha görüyoruz. 13. bölümde anlatıldığına göre insanlar bu canavara tapıyorlar ve onun peşinden gidiyorlar. Bu da Deccal'in hüküm sürdüğü dönemi ifade ediyor. Bölümün sonlarında canavarın 666 sayısıyla birleştirildiğini görüyoruz. Bu da Mesih veya Tanrı karşıtı olan satanistlerin 666 sayısıyla ilişkilerine örnek gösterilebilir. 17. bölümde ise canavarın deşifresi yapılıyor ve bu anlatımların neyi ifade ettiği açıklanıyor. Kıyamette gelmesine izin verildiği ama daha sonra kaybedeceği ve Sonsuz bir çukura yani cehenneme atılacağı söyleniyor. Hatırlarsanız İslamiyet'te de şeytanın, deccalin ve kötü insanların cehenneme atılacağı inancı vardı. Eh işte bunun nereden geldiğini öğrenmiş olduk. Kıyametle beraber savaş bitecek, kötüler kaybedecek, iyi olanlarsa sonsuza kadar cennette, huzur içinde yaşayacaklar. Şimdi biz Sümer'den bahsettik, Tevrat'tan bahsettik. İncil'den bahsettik, haliyle bir de Kur'an'dan veya İslam hadislerinden bahsetmek gerekiyor ama ben oraya gelmeden önce Tevrat'ın apokrif kitaplarından yani yasaklı kitaplarından birini ele almak istiyorum. Çünkü söylediğim üzere genellikle kıyametle alakalı anlatımlar bu tür kitaplardan geliyor ve şimdi ele alacağımız kitap Peygamber İdris'in veya Enok'un, Hanok'un kitabı. Ölü deniz yazmaları veya ölü deniz tomarları diye de biliniyor ve burada kıyametle ve Nuh tufanı ile alakalı epey fantastik anlatımlar görüyoruz. Öyle ki bu anlatımlar daha sonra hem Tevrat'a hem İncil'e hem de İslamiyet'e yansıyacaklar. Enok'la alakalı zaten bir video paylaşmıştım. O yüzden yine ayetleri uzun uzun seslendirmeyeceğim. Özet geçeceğim ama ayetlerin tamamını yine her zaman olduğu gibi ekrana vereceğim. Yani dileyenler kendileri de okuyabilirler. Enok 1. bölüm 1. ayette seçilmiş olan ve adil olan ifadeleri geçiyor. Adil olana adalet üstadı veya more hassedek yani dürüst olan da diyorlar. Bu kişi en güvenilir, en dürüst varlıktır. Yani El-Emin lakabını almaya layıktır. Dolayısıyla bazı karakterleri illa da faraklit gibi tartışmalı bir takım kavramlarda aramaya gerek yok bence. M.Ö. tarikatlar bu kişinin kıyamet vaktinde dirileceğine inanıyorlardı. Devam edersek Enoch 10. bölüm 9. ayette ''Büyük yargı gününde azazil ateşe atılacak'' ifadesi yer alıyor. Neden bu varlığı ateşe atıyorlar? Çünkü Azazil insanları saptırıp meleklerin isyan etmesini sağlamıştı. Yani tıpkı İncil'de olduğu gibi göksel bir savaş başlatmıştı. Dolayısıyla göksel bir savaş başlatan, isyan eden ve insanları yoldan saptıran bir varlığın savaş bittikten sonra ateşe atılması miti bu kitapta da karşımıza çıkıyor. Yine benzerliklere bakmak gerekirse Enok 38. bölümde şöyle ifadeler var. Doğrusu hiç doğmamış olsalardı onlar için daha iyi olurdu. Burada Kur'an'daki uyarıcı ayetlere benzer bir anlatım görüyoruz. Hatta tehditle karışık bir acıma duygusu var. Şimdi yine enteresan bir bölüme geliyoruz. 40. bölümde iki tane seçilmişten bahsediliyor. Bunlardan biri acı çekmek yani çarmıhta ölmek için diğeri ise görevi tamamlamak için seçilmiş. Acı çeken ve çarmıhta ölen İsa zaten. E öyleyse onun başaramadığını tamamlamak için gelen kişi kim? Muhtemelen çoğunuzun aklına başka bir peygamber gelmiştir ama kitabın tamamına baktığımız zaman bu kişinin kıyamette geleceğini yani son saatte görüneceğini biliyoruz. Öyleyse halen kıyamet kopmadığına göre bu kişi henüz gelmemiş. Şimdiki bölümü özetlemek yerine komple okuyacağım çünkü burası gayet önemli. 46. bölümde 1. ve 2. ayetlerde şöyle yazıyor. Ve orada kadim olanı gördüm.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 çünkü ruhların tanrısı onu bunu yapması için seçti. Onun topluluğu ruhların tanrısı önünde sonsuza kadar üstündür. Burası İncil'in vahiy kitabının birinci bölümünde geçen İsa anlatımına birebir benziyor. Özellikle başı saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdı. Türündeki ifadelerin buradan net bir şekilde alındığını görebiliyoruz. Zaten Enoch'taki insanoğlu ifadesi de bunu ortaya koyuyor zira... İsa'nın İncil'deki adı Oğludur. Bu ona özel bir kullanımdır. Yani bugün çok az kişi Enok yazmaları gibi kitapları biliyor ama aslında üç büyük din resmen bu gibi kitaplardan gelmiş. Bu açıdan Enok kitabını bilmek semavi dinleri anlamak için son derece önemli. Neyse, sanırım diğer mitolojilerden epey bir ayrıntı verdik. Artık İslamiyet'teki Mehdi ve Deccal karakterlerine bakabiliriz fakat ben Mehdi Deccal deyince aklınıza Dabbetül Arz da geliyor. Yani Dabbe karakteri nedir diye düşünüyorsunuz. Bu gayet normal çünkü üstüne 10 tane film yaptılar ama maalesef Dabbe ile alakalı net bir kaynağımız yok. Diğer mitolojilerde de Dabbe ile birleştirebileceğim bir yaratık bir karakter bulamadım. Ha, zorlarsak belki İncil'deki yer altından çıkan yaratığı Dabbe yapabiliriz ama o zaten deccaldi dolayısıyla dabbe yapmaya gerek kalmıyor. Kaldı ki Kur'an'da da zaten direkt dabbe ile alakalı bir anlatım bulunmuyor. Kur'an'da Neml Suresinde dabbe ifadesi geçer. Fakat buradaki dabbe debelenen, hareket eden varlıktır. Ve dabbetül arz yani yer yaratığıdır. Eğer dabbetül arş olsaydı gök yaratığı olacaktı ve bu durumda kanatlı, uçan bir şey düşünecektik. Ve belki onu... Ejderha figürleriyle birleştirebilecektik ama yine de e zaten uçan bir ejderhamız var her mitolojide yani yine gerek kalmıyor. Ama nasıl olduysa bir şekilde dabbe literatüre girdi, halkın belleğine yerleşti ve hakkında herhangi bir kaynak olmasa da yoruma açık bir şekilde tefsiri yapıldı. Örneğin Risale-i Nur'da 5. Şualarda sırf dabbe üzerine 10 sayfa bir anlatım var ve bunların hepsi yorum. Örneğin bunlardan biri Dabbe'nin bir virüs gibi etten tırnağa kadar her yere yayılacağı yani girmediği hiçbir yer kalmayacağı. Bunun da sebebi şu, bir takım rivayetlere göre Dabbe 40 günde bütün dünyayı gezecek, her eve girecek ve herkesi görecek. Yani Dabbe ile muhatap olmayan kimse kalmayacak. E iyi de 40 günde bütün dünyayı gezmek, her eve girmek, aynı anda herkese görünmek bunu bir insanın yapması mümkün değil. Aşırı kuvvetli bir şey olmanız lazım. E öyle olursa şeytan bile bunu yapamıyor. Nasıl oluyor da Dabbe bunu yapsın? Pek de uygun görünmüyor. Ne yapalım? Dabbenin virüs olduğunu söyleyelim. Örneğin onu bir hastalık gibi her yere girebilen, yayılabilen, herkesin gördüğü karşı karşıya kaldığı bir şey yapalım. Ve bu öyle çok da yeni bir şey değil. Yani saçma gelmesin. Çünkü ta Babil zamanından beri bir hastalığı, bir virüsü kötü ruhlarla ifade etme eğilimi yaygın. Hatta orta çağda bile yine kara veba gibi hastalıkları zebani salgını veya içimize kötü ruh girmesi diyebiliyorduk. Bu durumda Kur'an'daki yerden bir dabbe çıkarırız da bilmem ne olur şeklindeki ifadenin esasında hiç ruhunuz bile duymadan bir hastalık yollarım öyle mal gibi kalırsınız şeklinde anlamak da mümkün. Ve bu durumda şu anda korona dabbe olur. Ve biz de Çin'den dabbenin aşısını alıyor oluruz. Yani bu nasıl bir dabbe ki iki tane iğne ile geçiyor. Ayrıca dabbeyi bir tahta kurduna benzeten kişiler de var. Tahta kurdu ne alaka diye soracak olursak muhtemelen şöyle düşünüyorlar. Şimdi tahta kurdu nasıl ki tahtayı kemirir, çürütür, mahveder. Dabbe de herkesin beynine girecek, onların imanını kemirecek, çürütecek ve yoldan çıkaracak. Yani hidayete ermelerini engelleyecek ve saptıracak. Bu durumda dabbe bir eğilim olur. Böyle bakacak olursak imana zarar veren, insanları dinden çıkaran veya dine engel koyan ya da şeriatla yönetilmeyen her ülkeye ve her kişiye dabbe deme şansımız var. Hatta bana bile dabbe diyenler çıkabilir. Ki benzeri yaşanmıştır örneğin Said Nursi Risale-i Nur'da ve kendi konuşmalarında diye Ebu Süfyan diye Atatürk'ü gösterir. Tabi direkt adını veremez öyle bir cesareti yoktur ama oraya kapı açar. Örneğin der ki Dabbe ezanı dini değiştirecek. Türkçe yapacak veya oynayacak anlamını kaybettirecek. Ya da şeriatı kaldıracak, halifeliği kaldıracak, harflerle oynayacak vesaire vesaire. Yani dine zarar verecek. E peki bu adam bunu nasıl bildi? Baksana yani gerçekten de Atatürk şapkayı getirdi. Harf devrimi yaptı, ondan sonra din Türkçe'ye döndü, zaten Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme ettirdi. Demek ki Said Nursi gerçekten de bir şeyler görmüş diyenler olabilir. Hayır yani öyle bir şey yok çünkü Said Nursi bu kitabı 24 yılda yazıyor ve Atatürk öldükten 10 yıl sonra paylaşıyor. Yani zaten 10 yıl boyunca olan şeyleri gözlemlemek ve yazmak için vakti olmuş ve Atatürk bir şeyler yaptığında ya işte dabbe gelecek. Şöyle şöyle şeyler yapacak ha diyerek bir mesaj koymuş. Yani burada bir propaganda olduğunu anlamak pek de zor değil. Yani Said Nursi bir Nostradamus değil. Gerçek anlamda bir kehanette bulunduğu veya bunların tuttuğu yok. Daha çok din ve politikayı kendi görüşlerini bir araya getirmiş ve bunu 10.000 sayfada en ufak bir şey için bile 10 sayfa, 20 sayfa tefsir yaparak ve hiç anlaşılmayacak bir dille kimse okuyamasın diye yazarak ifade etmiş. Bu yüzden zaten bütün soruların cevabı bu kitapta var. Bunu okuyun diyorlar. Halbuki okuyan kişi hiçbir şey anlamıyor. Tek anladığı şey oradaki Atatürk düşmanlığı. Peki madem öyle Mehdi ve Deccal figürleri ne şekilde, ne amaçla İslamiyet'e girdi? Madem ki Kur'an'da yazmıyor nasıl oldu da Halk bunu sahiplendi. Biraz da ona bakmak lazım. Mehdi inancı İslamiyet'te 4 halife döneminde başladı ve gerek Ali gerekse Ömer'in öldürülmesiyle beraber halk bir kurtarıcıya ihtiyaç duydu. Hatta bu kişilerin ölmediğini gökte veya bir dağda Allah tarafından korunduklarını ve vakti geldiğinde tekrardan dünyaya ineceklerini ve ortalığı toparlayacaklarını yani barışı, saadeti, düzeni getireceklerini düşündüler. Aynı şeyi Emeviler de yaptı, Abbasiler de yaptı. Hepsi kendi döneminde bir Mehdi'yi uydurdu ya da öyle bir beklentiye girdi ve hatta sırf bu yüzden daha öncesinde Hazreti Osman'a bile Mehdi lakabı takıldığı biliniyor. Öyle ki Muaviye'ye bile Mehdi diyenler var. İslamiyet'te mezhebe göre, tarikata göre, anlayışa göre, cemaate göre her yerde başka bir Mehdi profili ortaya çıkmış ve görülen o ki peygamber öldükten sonra 200 yıl bile geçmeden onlarca Mehdi inancı ortaya çıkmış ki bugün bile devam ediyor. Hala bir yerlerde ben Mehdi'yim diyenler çıkıyor. Maalesef 100 yıl önce Teğmen Kubila'yı öldüren yani masum bir askerimize saldıran o yobazların başı da Mehdi olduğunu söylüyordu. Yani 1400 yıldır bu coğrafyada hiçbir şey değişmedi. Devam edersek Alevilere göre Mehdi 12 imamın sonuncusudur ve adı da Muhammed Mehdi'dir. O ölmemiştir. Bir mağarada veya gökte aynı şekilde Allah tarafından korunmaktadır ve vakti geldiğinde yeryüzüne inecektir. Ayrıyetten söylemem lazım ki yine İslam hadislerinde İsa'nın gökten ineceği ve haçı kırıp domuzu öldüreceği şeklinde bir takım anlatımlar da var. Görüleceği üzere şimdiye kadar anlattığım bütün Mehdi ve Deccal profilleri esasında çoktan İslamiyete yansımış. Yani şu anda anlatacağım şeyler Öncekilerden pek de farklı olmayacak. Deccal gelecek, 3,5 yıl veya 7 yıl hüküm sürecek, bir takım şeyler sergileyecek, tanrı gibi görünecek. Herkes onun gerçek peygamber yani Mehdi olduğunu zannedecek ve peşinden gidecek. Daha sonraysa asıl Mehdi ortaya çıkacak ve hakikat belli olacak. Ondan sonra kıyam etme zamanı, ayağa kalkma, dirilme ve sorguya çekilme böyle böyle gidiyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Buhari ve Müslim gibi muhaddisler eserlerinde Mehdi'ye veya Deccal'e pek de yer vermiyorlar. Çünkü dediğim üzere bin tane rivayet var. Hani hangi birini alacaklar? Genellikle Mehdi ile Deccal ile alakalı anlatımlar Ebu Davud'dan ve Tirmiziden geliyorlar. Yani tam anlamıyla sahih sayılmıyorlar. Toparlarsak şimdiye kadar ne gördük? Antik toplumlarda, Mısır'da, Hindistan'da, Sümer'de, İyinin ve kötünün savaşı yani Mehdi ve Deccal muhabbeti görülüyor. Bunlar varmış. Daha sonra bunların bir kısmı Tevrat'a geçmiş ama üstü kapalıymış. Tevrat'taki anlatımlar Talmud'la, midraş edebiyatıyla açılmış ve fantastik bir hale gelmiş. Daha sonra bir takım apokrif kitaplar kilise tarafından, Roma tarafından saklanmışlar. Ama bunların bir bölümü yine İncil'de vahiy bölümünde ele alınmış yani aktarılmış. Ve daha sonra İslam hadisleri Kur'an'da hiç Deccal, Mehdi veya Dabbe ifadeleri bizim bildiğimiz şekilde geçmediği halde bu karakterleri almışlar ve İsrailiyattan beslenen bir hadis külliyatı oluşturmuşlar. Daha sonra bunlar muhaddisler tarafından doğru veya yanlış diye bir araya getirilmiş ve bizim de halkımız maalesef bunları hiç okumadığı için Kur'an'da bile yazmayan şeyleri Kur'an'da var diye zannederek bunlara inanmış. Her neyse daha Mehdi ile veya Deccal ile alakalı ortaya koyulabilecek bir takım örnekler illaki var. Ama aynı şeyi anlatıyorlar yani sürekli tekrara düşmek ve benzer bir senaryoyu ısıtıp ısıtıp önünüze sermek istemiyorum. O yüzden şimdilik bu kadar. Ben Diamond diğer videolarda görüşmek üzere.